İmanın şartları. İmanın şartı altıdır. Bunlar Amen'tüde açıklanmıştır. İmanın belli altı şeye inanmak olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Bunun için her Müslüman çocuğuna önce Amen'tüyü ezberletmeli ve manasını da iyice öğretmelidir. Amen'tü Amen tü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu